Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Hastalar. Ben programcınız Çeleng. Harici Sanat Programına hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var. Elif Kamışlı. Elif hoş geldin. Hoş bulduk Çeleng. Öncelikle Elif'i tanıtmak istiyorum. İstanbul Bienali'nin sergi koordinatörlerinden biri Elif. Ee, lisans ve yüksek lisansını siyaset bilimi, kültürel incelemeler alanında yaptı. Psikanaliz üzerine çalışmaları var. Ee, Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi bölümünde zaten görev aldı. Uluslararası çeşitli sergilerde Venedik Bienali, Roma'daki Maxxi Müzesi, British Consul'ın düzenlediği dijital bir e, sergi projesi olan Geçen Gece Bir Rüya Gördüm gibi bir takım sergilerde de e, küratöryel çalışmaları Oldu. kendisine geçtiğimiz İstanbul Biyennelinde Karin Kristof Bakarcevin yardımcısı olarak da hatırlıyoruz. Zaten Biyennel'in sergi koordinatörü olarak önümüzdeki Biyennel içinde hali hazırda çalışmakta. Bugün de gündemimizde 2015'te Karin Kristof Bakarceviyle birlikte çalıştıkları 14. İstanbul Biyennelinden esin alan yeni bir e, sergi projesi var. Torino'ya gidiyoruz. Zira Karolin Christophe Bakarciyev Torino'daki birkaç müzenin birden direktörlüğünü hali hazırda üstlenmekte ve orada Elif'i de davet ettiği toplam 4 kişilik Bir küratör ekiple kolori yani renkler adlı çok geniş kapsamlı farklı dönemlere yani 17. yüzyıldan günümüze kadar uzanan çok geniş bir döneme bakan 125'in üzerinde sanatçı ve farklı pratiklerden gelen insanın çalışmalarına yer veren 400 civarı eserin bir araya getirildiği iki ayrı sergi mekanda iki ayrı sanat kurumda düzenlenen devasa iddialı bir sergi kolori. İşte Elif Kamışlı bu serginin küratöryel ekibinden aynı zamanda tabii ki bu serginin yayın sürecine de katıldığı bir makalesi var. 14 Mart'tan beri E, geziliyor sergi ve 23 Temmuz'a yani yaz sonuna kadar da yolu Torino'ya gideceklerin yolu Torino'ya düşeceklerin izleyebilecekleri bir sergi. İşte geçtiğimiz İstanbul Biennale ile de bir bağı olduğu için bu sergiyi konuşmak üzere Elif'i programa davet ettim. Üstelik de renklerden konuşmak bugün bize iyi gelecek diye düşündük Elif'le. E, Ethel Adnan'ın sergi içinde kullandıkları bir cümle bu sabah kalktığımda tekrar okuduğumda bana çok iyi geldi. Şöyle demiş Ethel Adnan For as long as we live we are alive, color is life. Yaşadığımız sürece hayattayız ve renk hayattır diye Türkçeleştiriyorum. Ethel Adnan bir filozof ve bir sanatçı ve bunu Eylül 2016'da yazmış. Dolayısıyla biz sanattan Ve hiç vazge vazgeçmek istemediğimiz renklerden bahsediyor olacağız bugün. Elif neler söylemek istersin? Öncelikle şeyden başlayayım. Ee, İstanbul Biennial'inden bir çıkış noktası almış olduğunuzu, oradaki e, araştırmalarınızdan, tartışmalarınızdan, işbirliğinizden yola çıkarak bu serginin hikayesinin başladığını sen de gündeme getirdin. Nedir bu hikaye? Ani Besan evet, hakkında e yaptığım bir araştırmaya da dayanıyor. İstersen buradan başlayalım. Evet hatırlayacaksınız 14. İstanbul Bienalinin başlığı Tuzlu Su düşünce biçimleri üzerine bir teoriydi ve düşünce biçimleri 19. yüzyılın sonunda kurulmuş Teozofi Cemiyeti'nin üyelerinden aynı zamanda Hindistan'daki Uluslararası Teozofi Cemiyeti'nin başkanı olan Eni Besan'ın 1905'te yazdığı bir kitabın başlığı kitabı Charles, Bader, Charles Ledbetter ile birlikte kaleme alıyorlar ee, ve aslında Eni Besan bu fikirleri e, 1800'lerin sonunda kendi başına geliştirmeye başlıyor ve yaptığı şey de en temelinde bir takım gözle görülmeyen e, düşünce formlarının ki bunlar bir takım renkler ve şekillerden ibaret rica ettiği ressamlar aracılığıyla kağıt üzerine dökülmesi ve Bize söyledikleri bu kitapta iki teozofistin aslında hepimizin vücudunu saran ve zehir yani daha böyle kafa bölgesinin tepesinde yer alan bir takım şekiller ve renkler var. Ve eğer bunların kodlarını okumayı bilirseniz başka birçok şeyi görünmez olan görmeye başlayabilirsiniz. Bu kitabı süsleyen 36'ya yakın illüstrasyon var. 1900'lerin başında yapılmış dört tane ressam, bir tane de e, ismi belli olmayan bir kişi. Ve e, çizimler de aslında çok uzun zamandır kayıp. Caroline biz 14. İstanbul Bienali'ni hazırlarken bu resimleri sergiye eklemek istiyordu. Çünkü düşünce formları onun için bir nevi soyut sanatın öncülü olan bir takım eserlerdi. Yani sanat tarihine baktığınız zaman soyu sanatın başlangıcı için Kandinsky sayılır 1910'lar. Halbuki biz demek istemiştik ki Aa, ama bakın Kandinsky'den önce onu da yani ona ilham veren bir teozofi e, geleneği vardı ve bunun bize açtığı bambaşka dünyalar vardı. Ben de sergi için bunların araştırmasını yapmaya başladım. İşte ilk Adiyar'daki uluslararası Teozofi Cemiyeti'ni aradım ve zaman içerisinde fark ettim ki aslında yaklaşık 40 yıldır birçok insan aynı görselleri arıyor. Sanat tarihçileri, Teozofi Cemiyeti'nden farklı kişiler. Aylar içerisinde biz bu görselleri bulamayacağımıza kanaat getirdiğimizde sergide onları Leopold Segar'a, E, sipariş vermiştik e, çok tatlı Danimarkalı bir sanatçı ve o bizim için bu resimleri yeniden üretmişti İstanbul Bienalinde hem Leopold Segar'ın ürettiği resimler hem de Enibesa'nın kitabının birinci e, baskısını sergilemiştik beyin kısmında İstanbul Modern'de yer alan Fakat biz sergi kapatırken Aralık e, 2015'te Teozofi Cemiyeti'nin başkanı Tim Boy'dan bir gün bir telefon aldım ve bana resimlerin bulunduğunu söyledi. Hindistan'da Varanazi'nin kütüphanesinde yine Teozofi Cemiyeti'nin ve teyit ettikten sonra beni aradığını ve sergiye göndermek istediğini. Dolayısıyla e, aslında yıllardır aranan bu çizimlerin premierini İstanbul'da yapmak istediklerini söyledi. ...ve fakat biz sergiyi kapatıyorduk... ...bunun için yeterli zamanımız yoktu... ...dolayısıyla kendisine teşekkür ettik... ...ama tabii ki bunların bulunmuş olması... ...inanılmaz büyük bir keşifti... ...özellikle sanat dünyasında... ...soyut sanatın başlangıcı nereye uzanıyor... ...tartışmalarının peşinde koşan... ...birçok sanat tarihçisi için... ...işte ruhaniliğin nasıl aslında... ...soyut sanatla ilişkilendiğini araştıran... ...birçok akademisyen için... ...bu oldukça önemli... ...ve beklenen, özlenen bir keşifti... Biz de Karolin'le sergiyi toplarken bu keşfin heyecanıyla birlikte aslında renkler üzerine hani bu keşiften ilham alan, bu keşfin coşkusunu paylaşan bir sergi yapsak acaba nasıl olur, neye benzer diye konuşmaya başladık. ...nitekim e, Ocak 2016 gibi aslında bütün e, çerçevemiz belirlenmiş ve serginin hazırlıkları da başlamıştı, başlamıştı oldukça hırsızca. Hmm. Peki renk deyince, sanat sanat deyince renk aklımıza geliyor. Bir taraftan renkler deyince de çok genel geçer, zaten olması gereken bir konuymuş ve inanılmaz bir kapsam evet. ya da varmış gibi geliyor. Yani renk teorileri, renk tabloları, evet. işte sen ruhanelik dedin zaten... Hı -hı. Ee, ranking kullanım biçimleri, yeni gelişen teknikler, Hı -hı. teknolojiler hatta renk üretimine dair evet. bütün bunlar dijital alanda kullanım Bütün bunlar ele alınabilir. Nitekim sizin zaten ortaya koyduğunuz sergi de 400. Evet, yapıt içeriyor. Evet hepsini alıyoruz. <gülüyor> ve de üstelik dönemsel olarak da 17. yüzyıldan evet, günümüze evet, kadar böyle evet. çok büyük bir şey var çerçeve evet. var ve renk alanında tabii yani sanatla uğraşan herkes renge kafa yormuştur. Hı -hı. Bu konuda bir şeyler yazmış çizmiştir bir şeyler üretmiştir bunu Hı -hı. sorgulamıştır diye düşünüyorum. Geçmiş yapılan sergilere bakmış olmalısınız. Mutlaka. Neler vardı evet. sanat tarihinden referans aldınız sizin özellikle altını çizmek istediğiniz. Yani senin dediğin gibi rengin farklı farklı kullanımı. ...ve okumaları var... ...bunlardan bazıları çok temel renk teorileri... ...işte Göte, Goethe, Göteciler var... Newtoncular var... ...onun dışında böyle bir takım kimyagerlerin... ...aslında 19. yüzyılda yaptığı... E, ...deneyler vesilesiyle çıkarttıkları... ...bir takım başka küçük teoriler var... ...daha Göte'ye yakındır ...ama asıl böyle ayrım... ...Göte ve Newton arasında... ...çünkü biri daha çok fizik üzerinden ilerliyor... ...öbürü daha duygusal bir yerden ilerliyor... Ve ileride ruhaniycilere baktığımızda Rudolf Steiner gibi mesela bütün e, renk teorisini Göte'nin üzerine dayandırırken böyle Newton'un aslında sanatçılar tarafından nasıl hiçbir zaman kabul edilmediğini açıklamaya çalışıyor. Bir e, geçmişte yapılan sergilere baktığımızda daha e, renk teorilerine ağırlık veren sergiler olduğunu görüyoruz ama buradan hemen ruhaniliğe bağlayacağım çünkü en geniş kapsamlı sergi aslında bu alanda yapılmış 1986'da Lacma'da yapılıyor Marius Tushman'ın o zaman müzenin şef küratörü ve serginin hazırlık süreci bir 6 yıllarını alıyor inanılmaz bir yayınları var The Spiritual in Art Abstract Painting 1890 1985 yani soyut resim Sanat'ta Ruhani'deki serginin başlığı ve yayına baktığınız zaman zaten ne kadar özenli ne kadar detaylı bir hem bibliografi çalışması var ama bunun yanı sıra bu alanda bugüne kadar neler yapılmış ve orada şeyin kaymasını çok net görebiliyorsunuz yani işte 1800'lerin sonunda soyut sanatla beraber renkin kullanımı Göte'nin teorileri çok büyük bir önem kazanırken 1900'lerin başında işte bütün bu Kandinsky'ler işte Münch, Mondrian onların bu Matisse renk renk renk diye giderken bir anda 2. Dünya Savaşı'na doğru çok büyük bir kırılma olduğunu ve 2. Dünya Savaşı'nda bir takım ruhani inançların özellikle faşizmle yakın olarak özdeşleştirilmesi sebebiyle bıçak gibi bir kesilme hmm. yaşandığını ve 1900 aslında 80'lerin başına kadar tekrar bu konuları gündeme getirmenin bir nevi tabu sayıldığını. Ee, ve hani ilk böyle tekrar e, bu yöne kayan, bu yönde araştırmalar yapmaya başlayan, unutulmuş birçok ressamı tekrar gün yüzüne çıkaran, mesela Hilma F. Clinton ilk kez, E, sergilenmesi e, 1986 yılındaki sergiyle oluyor. Yani o zaman dönemin sosyopolitik koşulları aslında renk kullanımında ya da renk değerlerinde şekillendiriyor. Yani nasıl dediğin, nasıl yaklaşıldığını, evet çünkü yani bazı dokunamayacağınız alanlar olduğunu fark ediyorsunuz. Mesela Color Chart'lar neden 1960'lardan sonra e, işte pop artla beraber e, daha ön plana çıkıyor. E, işte, Şöyle diyelim yani işte eskiden pigmentler kullanılırken e, yavaş yavaş daha işte önce belki normal bir boya sonra işte ral kodları işte <gülüyor> araba cilası giderek daha e, endüstriyelleşmiş bir renk e, kullanımına doğru gidiyoruz. Bunu Sen buna demokratikleşme olarak tarif ediyorlar diye evet, anlattın. Ben Anne Temkin, orada Hı -hı. şimdi de onu gidecektim. Mama'da e, bu alanda yapılmış en güzel sergi yapılıyor 2008 yılında. Anne Temkin'in küratörlüğünde e, renk tabloları adında 1950'lerden bugüne rengin yeniden icat edilmesi. E, ve burada aslında Anne Temkin gerçekten e, 1950'lerin ikinci yarısından itibaren bugüne kadar renk nasıl farklı formlarda kullanıldı, nasıl ele alındı. Ee, ve bu standartlaşma yani işte daha renk turistlerinin ve daha gelenekselcilerin bir nevi hafif burnlarını kırarak baktıkları standartlaşma aslında nasıl birçok sanatçı için rengin demokratikleşmesi demekti. Hmm. Ee, çünkü pigment dünyasına baktığınız zaman yani William Turner'ı düşünelim en basitinden. O kadar e, zengin bir dünya ki yani o pigmentler için işte nerelere gittiğiniz, paranız yani o böyle bir, belli bir şey var. O özel maviyi ancak bilmem işte Hint okyanusundaki bilmem ne adasından gelmiş mavi rengi alabilirseniz o resmin o dokusunu yakalayabiliyorsunuz. Bazı şeyler gerçekten biraz ayrıcalık. Hı -hı. Başka bir özellik istiyor, bir hami istiyor. Bir rengi tekerinize dahi almaya kalkabiliyorsunuz değil mi? Ki şu an yapılıyor, <gülüyor> evet. E, Anish Kapoor'un yaptığı gibi. E, yani pigment dünyası ben başka bir dünya ve 1950'lardan sonra sanatçılar bir yerde aslında dünyanın gitti. Yani sanat akımlarına baktığımız zaman gerçekten o dönemin de ruhunu düşündüğümüzde onlardan uzak durmak istiyorlar ve diyorlar ki yani evet, bir real tablosu dan ne farkı var ki bunun yani mesela Demian Hirst bize iki resim verdi kolori sergisine hı hı. geçen yıl yaptığı color chartlar ve baktığınız zaman işte Gerhard Richter'in de color chartları hı hı. var sergide ki onun da hani sanat yaşamında çok önemli bir yeri var yaptığı bu renk tabloları serisinin Demian Hirst böyle bir nevi şimdi onun yeniden canlanması, onun üzerine tekrar düşünme, böyle bir dönemde tekrar renk tabloları üzerine düş düşünmek ne demek? Rengin standartizasyonu üzerine düşünmek ne demek? Çünkü artık her şeyin dijitalleştiği bir dönemdeyiz. Ee, daha gözlerimizin yani bilim adamlarının işte Victoria Galeza ile beraber çalıştık bir neuroscientist. Nörobilimci Victoria'nın da söylediği bir şey vardı artık gözlerimiz sürekli bilgisayar ekranına ya da telefon ekranına bakmaktan o kadar farklı bir retinal uyum geliştirdi ki şu anda bir tabloya baktığımızda aslında bundan 50 yıl önce o tabloya baktığımızda gördüğümüz rengi görmüyoruz. Çünkü gözlerimizin bir şeye artık hani renklere gösterdiği tepki tamamen dijital yaşamın e, bizim bedenimizi fiziksel olarak dönüştürmesiyle de ilişkili bir hal aldı. Tabii bilgisayar yeah. ekran, ekranları, televizyon ekranları, mobil te cihaz ekranları evet. tamamen buna buna bakıyoruz. Evet. Peki Elif Kamış'ı ile birlikteyiz. Hariçten sanat programındayız. Ben programcınız Çelenk renkler üzerine konuşuyoruz. 17. yüzyıldan günümüze rengin, renklerin çeşitli sanat akımlarında bu konudaki bu alandaki araştırmalar kapsamında nasıl kullanıldığını özetlemeye çalıştı Elif. Nitekim Karalin Kristof Bakarcı'ya Marcella Baccheria ve Elena Volpato ile ortak Üstlendiği colori yani renkler adlı bir sergi var. Bir antropolog ve bir nero bilimciden de danışmanlık almışlar. Evet. Bu konuda onlardan da bahsetti. 23 Temmuz'a kadar İtalya'nın Torino kentinin iki iddialı sanat kurumunda gezilebiliyor bu sergi. Hangi kurumlardır biraz bunlardan bahsedelim istersen. Tabii ki... E Galeria Circa Diarta Moderna yani kısa adıyla GAM Torino diye geçiyor. Şehir merkezinde yer alan daha modern sanat müzesi. Modern sanat alanında oldukça iyi bir koleksiyonları var. Aynı zamanda dönemsel sergiler de düzenliyorlar. Castello di Rivoli ise yine Torino'nun Castello bölgesinde bulunan eski bir şatonun restorasyonuyla yapılmış bir güncel sanat müzesi. Karolün e, zaten Documenta e, küratörlüğüne gitmeden evvel Castello'nun e, küratörüydü e, ve orada uzun yıllar çalışmıştı. Oranın koleksiyonunun şekillenmesine de oldukça katkısı vardı e, ve 2016 Ocak ayı itibariyle hem Castello hem de Gambi eş küratör, e, eş direktörlük durumu Hı -hı. söz konusu aslında burada. Bu da biraz Torino şehrinin vizyonuyla ilgili. Torino şehri iki müzenin birbiriyle işlemesini, beraber çalışmasını böylece aslında bölgede yaşayan kişilerin de bu iki müzeden çok daha... ...iyi bir şekilde faydalanmasını evet. arzu ediyor. Kolori bu anlamda bir ilk deneme. Ve müzelerin koleksiyonundan da yapıtlar evet. seçtiğinizi evet. anlıyorum. Öyle değil evet. mi? Başka evet. kurumsal işbirlikleriniz de var. Çok büyük koleksiyonlardan evet. çalışmalar hı hı. var. Listeme bakıyorum. Pompidou gibi, Tate gibi, Amsterdam'daki evet. Stedelijk Müzemi... ...New York'taki Dia Foundation Hı -hı. gibi pek çok kurumdan aslında eser evet. ödünç almışsınız. Hemen de şeye bakıyorum yani çok geniş bir sanatçı listesi var. Ben çoğunlukla Aldıkça. programda sanatçı Hı -hı. listesini okumak isterim. Yani tek tek adlarını anmak için Hı -hı. çünkü biz burada sergi hakkında konuşuyoruz ama asıl asıl şeyi onlar ortaya koyuyorlar. Ama bu sefer okuyamayacağım hakikaten çünkü 125'in <gülüyor> üstünde sanatçı var. Ama baktığım zaman tabii ki çok farklı kuşaklardan sanatçılar görüyorum. Zaten serginin çerçevesi öyle. Ama bizim geçen İstanbul biyenerinden yani Karol ile birlikte çalıştığınız İstanbul biyenerinden aşina olduğumuz çok pek çok var. ismi <gülüyor> tekrar evet. burada görüyorum. Evet. Türkiye'den de e, Farinsal Zeyt e, ve, ve Aslı, Aslı Çavuşoğlu'nun isimleri dikkatimi çekiyor. Evet. E, sadece sanatçılar değil bilim insanları düşünürler. Başka pratiklerden gelen Hı -hı. isimler dikkatimi çekiyor. Evet. Ee, bu, ve yeni yapılan üretimler de olduğunu bu sergi için söylediniz. Sadece evet. tarihten seçtiğiniz ya da işte Hı -hı. yakın dönemde yapılmış işler Hı -hı. değil. Bu sergiye özel sipariş ettiğiniz işler de var. Doğru. Biraz sanatçılardan hani Türkiye'ye de bağlamaya çalışarak geçen İstanbul Biennale'de bağlamaya çalışarak neler söylersin? Tabii ki. Ee, yani Biennale'de beraber çalıştığımız bahsettiğim gibi aslında birçok isim var. Zaten geçen Biennale'de böyle biraz teozofi yüzlerinden kurduğumuz için Leopold Segardem'in ismini andığım e, Danimarkalı sanatçımız ve Eni Besan'ın e, ...görselleri yine burada da... ...yer alıyor. Zeyd'in çok güzel... ...bir tablosu İstanbul Modern'den... ...ödünç aldığımız sergide... ...kendi ile beraber... ...sergileniyor. Gamda yer alıyor işi... Evet. ...karla ile yan yanılar ve bence... ...gerçekten çok güzel bir eşleşme... ...o anlamda. Lawrence Mayner'ın bir işini gösteriyoruz... ...o da geçen İstanbul Bienali'nde ...farklı mekanlarda... ...on ramak... Ramak On Kala the Birch. Yeah, Ramak Ramankala işiyle karşımıza çıkmıştı. Giovanni Anselman'ın çok güzel bir yerleştirmesi... Castello de Riboli'de. O da geçen yıl Arter'in giriş katında bir iş yapmıştı. E, Etel Adnan... İstanbul Modern'de bir operayla kitabı vardı. Onun da... E, burada çok güzel küçük resim seçkisi var... Kendine ait minik bir odası. E, Theaster Gates... Yine geçen sene İstanbul Biennial'in e, Bir dükkanı vardı tophanede. Onun... E, Albert ...Joseph Albers'ın... ...hamaçlı e, Square serisine... E, ...aslında biraz ithafran yaptığı... ...bir serisi var yine siyahi bir... yayınevinin evinin e, koleksiyonundan... ...derlediği. Heather Phillips'in ...geçen sene... E, ...House Hotel'in alt katındaki... ...yerleştirmeyi yapan ve şimdi de aslında... ...Londra'da dördüncü kaidenin... E, ...yeni seçilenlerinden... ...Header'ın çok güzel bu sergi için yaptığı... ...bir yerleştirme var ve bence... Castello Deriva'nın Manica Lunga'da çok uzun bir koridoru vardır müzenin en üst katında sergimizin büyük bir kısmı orada ama bütün müzenin geneline de yayılıyor aynı zamanda Manica Lunga ana mekan olarak düşündüğümüzde gelişini Hito'nun Hito Sterling Adorno'nun grisi işiyle yaparken bitirişi Heather'la beraber yapıyoruz ve aslında Theodor Adorno'yla başlayan bir hikayenin E, Hedion bugün hani çok pop içinde bulunduğumuz dünya renkler sözcükler o kadar e, iki dünyayı birleştiren <gülüyor> hani o bütün aradaki hikayeleri de aslında böyle bir cümlenin başından cümlenin sonuna götüren çok çok güzel bir iş. Braha Ettinger var o da Artar'da işleri sergilenmişti geçen yıl. Hima Afghlan'larla beraber e, sergileniyor, Volpedo ile beraber işleri ve tabii ki Aslı'nın e, geçen sene İstanbul Bienali için ...ürettiği e, Kırmızı Kırmızı ...adlı işçidir. Maman'ın da koleksiyonuna girdi evet, galiba. Evet Aslanan işçidir. Maman'ın koleksiyonuna girdi. Mataf'ın koleksiyonuna, koleksiyonuna girdi. İstanbul Bienali'nde sergilendikten sonra. Ve Kastelon'un da aslında ...koleksiyonuna girdi. Bu sergiyle beraber. Şöyle Aslı Kırmızı Kırmızı için aslında e, bir rengin hikayesi, bir özel bir rengin kırmızının hikayesinin peşinden gitti ve e, Türkiye-Ermenistan sınırında özellikle bulunan bir e, böcekten çıkartılan bir e, kırmızı pigmenti bu. Fakat günümüzde e, Türkiye sınırları içerisinde artık bu formülü bilen hiç kimse kalmamış, Ermenistan'da ise bu formülü bilen tek bir kişi var. Ee, o da Orta Çağ'dan kalmış bir takım el yazmalarından bunun formülünü buluyor. Ve ya, olay şu ki artık Ermenistan'da da neredeyse böcek kalmamış. Hmm. Ee, ve aslı aslında iki yani Türk Kırmızısı ve bu Ermeni Kırmızısı'nın hikayesini alıp ikisini birleştirdiği bir takım el yazmaları üretiyor yeniden. Ve bunları aynı kitabın farklı sayfalarını süsleyecek şekilde e, oldukça şiirsel bir şekilde Gösteriyor, müthiş. Peki zamanımız biraz azalmaya evet. başladı tabii. ama sergi kapsamında bir nero bilim Atölyesi. araştırması <gülüyor> laboratuvarı evet bir atölye. Evet. Hedefini vurmuşsunuz. Biraz evet. serginin etrafında neler oluyor yani sanatçı bu atölye? Sanatçı konuşmaları <gülüyor> yapılıyor. Ee, yani ilk Topongun Kanga e, önemli bir Afrikalı sanatçı. Onun e, bir sanatçı konuşması oldu açılış günü. Nisan ayı içerisinde İtalyalı bir konuşma yapacak. Hı -hı. Bunları Toyonun Güzel Sanatlar Akademisi ile işbirliği içerisinde yapılıyor. Orada öğrenciler için ama herkese açık e, ve dönem içerisinde konuşmalar devam edecek. E, bunun yanı sıra Victoria Galeza'nın kendi ekibiyle beraber yürüttüğü bir çalışma var. Daha önce Lucio Fontana'nın resimlerinin, imajları üzerinden yaptıkları, aslında o renk, rengin e, yırtılması, yani müdahale edilmesi bir zemine bunun üzerinden. E, yaptıkları bir çalışma vardı. Caroline onlara gerçek resimler üzerinden çalışmalarını önerdi. Çünkü kendi koleksiyonlarında aslında birçok eser var. Yani ee böyle e, çalışmalarımız <gülüyor> alınacak. Peki harika. Elif Kamış da hariçten sanat programında konuğumdu. Elif çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Renk. Senin. Renk <gülüyor> konusunda da araştırmaların devamını bekliyoruz. Çünkü 17. yüzyıldan günümüze rengin, sanat akımlarında, farklı şekillerde, farklı tekniklerde kullanımı odaklanan bir sergi. 20. yüzyılın sosyo politik yapısının da bunun üzerinde bir şekillendirici etkisi olduğunu söyledik. Hatta günümüzde bu dijital çağda bunun demokratikleşmesi İzlediğiniz standart laşması, başkalışması ...ve belki de nereye gideceği şu anda belli değil. 125'in üzerinde sanatçı ve farklı alanlardan gelen katılımcıyla oluşturduğunuz... ...Torino'daki Castello di Rivoli ve Gam'da Hı -hı. izleyicilerin 23 Temmuz'a kadar ziyaret edebilecekleri bir sergi söz konusu. Evet, Venedik Beneri'ne gitmek isteyenler için aslında güzel bir e, ziyaret olabilir. Venedik Torino arası oldukça yakın. <gülüyor> Sanat ve renkler size Hı -hı. ...iyi gelecektir Kesinlikle. diyelim. Evet. Ve bu haftaki Hariçten Sanat programını böylece kapatmış olalım. Önümüzdeki hafta konuğum Ferhat Özgür olacak. Onunla yurt dışı projelerinden bahsediyor olacağız. Ben programcınız Çelenk. Teknik masadaki Selahattin'le birlikte size teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri okay. düzen biçimi var. Çelenk var burada. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.